Dilek Hanım şöyle demişti hocam hem sizin için hem izleyicilerimiz için bir hatırlatalım. Zamanında kendi kız kardeşlerimle bir problem yaşadım ve bir müddet küs kaldık dedi. Bununla beraber bu sorunları açtık. Annemin evinde veya kız kardeşlerimin evinde biz kız kardeşlerimle görüşüyoruz. Kız kardeşlerimle şimdi benim evime gelmek istiyorlar ama eşim buna müsaade etmiyor. Dinen böyle bir hakkı var mıdır? Yoksa bile ben eşimden habersiz kız kardeşlerimi kendi evimde ağırlasam dini bir sorumluluğu ihlal etmiş olur muyum? Hemen buna mukabil şöyle bir soru daha var. Onu da birleştirmek istiyorum muhterem hocam. Kocanın hanımının anne babasını yani kayınvalidesini ve kayınpederini eve almamaya hakkı var mıdır demiş izleyicimiz. İki soruyu birleştirerek cevap verirseniz bizleri sevindirirsiniz. Evet. Burada tabi soruya hep soru soran kişi açısından baktığımız gibi bir de diğer taraf açısından yani diğer eş tarafından bakmak lazım. Yani aslında burada e, diğer tarafı ikna etmek lazım. Yani nasıl bir düşüncedir ki e, bir kişiyle evlisiniz ve huzurlu, mutlu bir aile saadeti süreceksiniz ve Müslüman olarak da öyle davranmak bir mecburiyettir, bir yükümlülüktür. Hı hı. Peki e, eşinizin yakınlarıyla, anne babasıyla veya kardeşleriyle görüşmesine müsaade etmeyeceksiniz. Ve bununla da huzuru saadet arayacaksınız. Yani burayı iyi değerlendirmek gerekiyor. Bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Bunları ne yapmamız lazım? Eşleri ikna ederek. Yani karşı tarafı buna rıza göstermeyen tarafı. ikna ederek bunun doğru olmadığını. Önce böyle bir davranışın nedenini doğru sağlıklı olduğunu. Olup olmadığını ne yapmak lazım? Karşı tarafa bildirmek lazım. Burayı çözdüğümüzde. Yani bu iletişimi sağlıklı bir şekilde kurup karşı tarafı ikna ettiğimizde bunlara gerek kalmıyor. Peki bütün bunlara rağmen karşı taraf razı olmuyor. Razı olmadığı halde bu kadının kız kardeşiyle veya anne babasıyla görüşmesine dinen bir engel olabilir mi? Tabii ki yok. Hayır, tabii ki yok. Görüşebilecektir. Ha, peki eşin evinde görüşmeme konusunu ne yapabiliriz? Belki farklı değerlendirebiliriz. Yani Peki eşin evinde anne babasını çağırması, kız kardeşlerini çağırması... Eşe ak ayrı bir yükümlülük ürfet getiriyorsa belki bu konuyla onun rızasına başvurulabilir. Ama eş görüşmemesine diyelim ki görüşmesi konusunda eğer karşı çıkıyorsa peki karşı çıkıyor diye görüşmemek olmaz. Mutlaka onun da kardeşi olduğunu hem de dinimiz sılay rahim diyor değil mi? Bak. Yakınlarımızı ne yapalım görelim gözetelim. Onların daha doğrusu ona karşı onlara karşı yükümlülüklerimizi görevlerimizi yerine getirelim diyor din. Din bunu derken biz ne yapıyoruz? Bunu engelliyoruz, karşı çıkıyoruz. Böyle bir şey hakkımızın olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Ama eve getirme, evde ağırlama konusu belki diğer eşe bir külfet getireceği için burada onun rızasına başvurulabilir. Ve rıza göstermelidir diye düşünüyorum.